diyor tiyatrosu sevgili hırsız bu Jack pop çeviren ve radyoya uygulayan gönül su veren yöneten Kemal Bekir efekt korkmaz çakar <Gülüyor> Sesler David Ersan Uysal Williams Necdet Yakın Penelope Birsen Kaplangı Komiser İbrahim Delideniz Ellen Filiz Toprak Henry Sean Şakir Arzeven Lady Warren Beda Muahid, Sir George Müfit Kiper Vickers! Ne oldu ...elektriği Allah Allah, bu sandalyeyi de kim devirdi? Vekens, çabuk gel! Onu yakaladım sanırım Vekens. Allah kahretsin, nerede bu adam? Ee, beni mi çağırdınız efendim? Evet, evet. Onu yakaladım sanırım Vekens. Öyle mi efendim? Yanında tabancan var mı? Pijamanın cebine bakayım efendim. Hayır yok Mr. Warren. Ya sizin? Sizin tabancanız var mı? Yok tabii ama varmış gibi davranacağım. Adamı bayıltmak için şöyle ağırca bir şey buldu. Tehlikeli bir insan olabilir o. Belki de katildir. Ee, bu büyük bazı herhalde işe yarar. Bütün bu hazırlıkları neden yaptığınızı sorabilir miyim Mr. Warren? Tabii sorabilirsin. Butala içeride hırsız var sağdaki odada. Kütüphanede mi? Emin misiniz efendim? Eminim ya. Şimdi hazır ol. Adama dışarı çıkmasını söyleyeceğim. Beni duyuyor musun? Silahlıyız. Ellerini havaya kaldır dışarı çık. 60'a kadar sayıyorum. Çıkmazsan seni vuracağız. Herhalde ödü patladı. Saymaya başlıyorum. Hazırlıklı bulun bir erkeniz. E, Emredersiniz efendim. Fırlayıp kaçmaya kalkabilir Bunu dikkate alacağım efendim Belki de adamın silahı var e, Polis çağırsak daha iyi olmaz mı efendim Ne o, korkuyor musun Sen tabansızın birisin birken. Ben bunu hiçbir zaman saklamadım ki Mr. Warren Ben daima sakladım Kendi kendime bile itiraf edemedim Allah Allah durmuş nelerden bahsediyoruz İçeride hırsız var Ellerini başının arkasında kavuştur dışarı çık e, Bunu yapması biraz zor olmayacak mı efendim Bir 2 Üç Dört Beş Kaça kadar sayacağım demiştim Wilkes? 60'a kadar efendim. Eyvah! 23 24 25 26. Bu adam dışarı çıkmayacak. En iyisi sen içeri gir onu yakala. Ben buradayım. Aa siz de nereden çıktınız? Şu soldaki odadan. Dışarı çıkmamı istediniz ya. Artık kollarımı indirebilir miyim? Fena halde ağrmaya başladı. Burada ne işiniz var? E söyledim ya. Dışarı çık dediniz bence de çıktım. ...fakat ikiniz de karşıdaki kapıya bakıyordunuz. Haliniz o kadar komikti ki. Bir kim bu kız? Ee, siz kimsiniz efendim? Ben Penelope Shaw Hanım. Ee, Miss Penelope Shaw'muş efendim, tanıştırayım. Bu da Mr. David Warren'ımız Shaw Hanım. Karanlıkta bir sandalyeye çarpıp yuvarlandım. Gürültüden korkarak şu odaya saklandım. Sonra siz silahınız olduğunu, dışarı çıkmamı istediniz. İstediğinizi yaptım ama... ...siz öbür tarafa bakıyordunuz. Buraya tesadüfen mi girdiniz? Yani siz kimsiniz? Burada ne işiniz var? Tabii bütün bunların basit bir açıklaması olmalı. Hmm, tabii, ben hırsızım. Ha? Hırsız mısınız? Evet fakat korkarım pek de usta bir hırsız değilim. Yoksa o sandalyeye çarpıp yuvarlanmazdım. Demek siz hırsızsınız. Öyle yalnız bu işe başlayalı çok olmadı. Tabi git gide ustalaşacağımı sanıyorum. Wilkins artık yatabilirsin. Ben bu haydutla tek başıma boğuşurum. Artık uykum kaçtı efendim. Elinden geleni yap uyumaya çalış. Emredersiniz efendim. Miss Sean... Şimdi ne olacak? Bilmem ki. Şimdiye kadar başıma böyle şey gelmedi. Yani bu ilk hırsızlığınız mı? Ne münasebet? Bu işin acemisi değilim. Yani ilk defa yakalanıyorum demek istedim. Demek sık sık hırsızlık ediyorsunuz. E, tabii. Başarıya ulaşmak için sebat etmek lazımdır. Öyle değil mi? Belki haklısınız. Korkarım ben hiçbir şeyde de başarıya ulaşamadım. Mr. Warren, şimdi ne olacak? Polis mi çağıracaksınız? Bilmiyorum. Ne dersiniz? Çağırmam lazım mı? Bence lazım. Ama çağırmamanızı tercih ederim. Herhalde beni hapse atarlar. Halbuki hapishaneler dolu. Masraf da bu yüzden fazla. Hatta gitgide de artıyor. Tabii bütün bunların parası sizden çıkacak. Yeni vergiler ödeyeceksiniz. Fakat beni affederseniz zarara da uğramamış olursunuz. Param yok ki bu meseleyi düşüneyim. E siz zengin değil misiniz? Zenginlik kim ben kim? Ama apartmanız çok güzel döşenmiş. Bu dayımın yardımıyla oldu. Doğrusunu isterseniz aslında benim sizin evinizi soymam lazımdı. Say, bu iş yeteri kadar kazanç sağlıyor Ne? Eh. Bizim bütün aile hırsızdır Sahi mi? Benim için doğuştan hırsız da diyebilirsiniz Babam hırsızdır büyük babam da öyle Abimle ben de bu geleneği devam ettiriyoruz hmm. atılsaydım ailem çok utanacaktı Henüz polis çağırmaktan vazgeçmiş değilim Dikkatle karar vermeye çalışıyorum Aslında sizi anneme teslim etsem iyi olurmış an. Annenize mi? Hı? Üyesi olmadığı hayır kurumu yok Belki size bir faydası olur Bana siz yardım edemez misiniz? Bence erkekler kadınlardan daha anlayışlıdır. Herhalde bana dürüstçe para kazanmanın yollarını öğretebilirsiniz. Bunu ben de bilmiyorum. E peki para kazanmak için çalışmıyor musunuz? Çalışmasında çalışıyorum ama para kazandığım yok. Neyse ki George'dan bana yardım ediyor. Bir işim var fakat sizin gibi mesleğim yok. E babanız size kendi işini öğretmedi mi? Yani babamın yaptığı gibi. Babamın işi mirasa olmaktı. Bir hayli para kaldı ona. Ama öldüğü zaman bana tatlı hatıralardan başka bir şey bırakmadı. Annemin biraz parası var. Neyse sizden bahsediyorduk. Hakkınızda karar vermem lazım. Öyle. Tabi bütün bu olanları unutabilirsiniz. Bu bana ders oldu. Bundan sonra dikkatle davranacağım. İşte bu çok iyi. Ne demek istiyorsunuz? Yani bundan sonra sandalyeleri devirmemeye mi çalışacaksınız? Ama hırsızlığa devam ederseniz eninde sonunda yakalanırsınız. Yasık. Çok da güzelsiniz. Sahip güzel miyim? Üstelik terbiyelisiniz de Güzel olmayı tercih ederim Abim terbiyeli kızların başına hiç bela gelmediğini söyler Anlaşılan abinizin dünyadan haberi yok Bu ne? Çantam fakat sakın açmayın utanırım İçinde geceliğimle çamaşırlarım var Ya özür dilerim Fakat bu çanta çok ağır Ne o gecelik yerine zırh mı giyiyorsunuz? Oh, yalvarırım çantayı açmayın Açtım bile Aa, Bir çekiç bir keski Lazım olur diye yanımda taşıyorum Öyle mi? Ya bu nedir? Maymuncuk Maymuncuk mu? Ya bu? Bu çubuk gibi şey? Jelenit yani jelatinli dinamit. Dinamit? E, Jelenit. Adı bu sanırım. Bazı şeyleri uçurmaya yarıyor. Bunu hiç kullandınız mı? Bir defa kasayı bir türlü açamadım. Sonunda kapağı uçurmak zorunda kaldım. Oh oh oh. Bu durumu tamamıyla değiştirdi. Cemiyet düşmanısınız siz. Ortalıkta elinizi sallayarak dolaşmanıza göz yumamam. Ne yapacaksınız? Beni annenize mi yollayacaksınız? Anneme mi? Ben annemi çok severim. Ana katil olmaya hiç niyetim yok. Herhalde zavallı kadını da uçururdunuz. Hayır yavrum ben sizi polise teslim edeceğim. Benim görevim bu. Masum yüzünüz bir an beni şaşırttı ama çantayı açınca... Mr. Warren elindeki tabancayı görüyor musunuz? Gö, gö, gö, gö, görüyorum. <gülüyor> Buraya bakın şu an çok dikkatli olmalısınız. Bu tabancalar pek tehlikelidir. Hatta patladıkları bazı kimseleri öldürdükleri de görülmüştür. Sayıcı tabanca değil bu. Mahsus sizi korkutmak için çıkardım. Sayıcı değil mi? <gülüyor> Bununla surlarda bile koskoca bir delik açılır. İçinde kurşun yok ki. Ya siz şimdi onu masaya bırakın da Heh, şöyle. Sizi ateş edemezdim ki. Ben sizin bildiğiniz kızlardan değilim Mister Warren. Hırsızım ama başka kötülük yapmıyorum. <gülüyor> Doğrusu ne yapışayım şaşırdım. Ne biçim kızsınız siz? Tıpkı meleğe benziyorsunuz. Hani bende hırsız hali var sizde yok. Evet ben bir hırsızım. Kötü bir kızım ben. Ahlaksızım biriyim. Ağlamayın ağlamayın hiç de kötü diyesiniz. ...beni hırsız yetiştirdiler... ...fakat artık değişmeniz lazım Miss John... ...sizi bu masum... ...bu tertemiz dünyaya vermem için düzelmeniz şart... ...bana söz veriyor musunuz? Fakat ne yapabilirim... ...başka bir şey bilmiyorum ki... Ya e Peki evlenemez misiniz? Sizin gibi güzel bir kız istediği her erkeği kolaylıkla elde edebilir... ...sahi mi? E, sahi ya... ...bence en doğrusu bu... ...şöyle yakışıklı dürüst bir genç bulup onunla evlenin... ...çoluğa çocuğa karışın o zaman ustanırsınız... ...peki öyle yaparım... Yani istediğim herhangi bir erkekle evlenebileceğimden emin misiniz? E, tabii eminim. Şey bana neden öyle bakıyorsunuz? Yani nişanlı olmayan herhangi bir gençle evlenebilirsiniz demek istiyorum. E, siz nişanlı mısınız? Evet nişanlıyım ya. Peki şu masadaki nişanlınızın resmi mi? Evet. Biraz yaşlıya benziyor. Hayır hayır o değil annemin resmi o. Ben onun yanındakini demek istedim. Nişanlım Helen bu işte. Ekim'de evleneceğiz. Ben de onu anneniz sandım. Helen henüz 23 yaşında. Fevkalade güzel bir kız. Üstelik anneme hiç benzemez. Onu seviyor musunuz? Şey ben... <gülüyor> Bu pek acayip bir sorunmiş şu an. Nişanlınız zengin değil mi? Bunu nereden anladınız? Yüzünde öyle şımarıkça bir ifade var ki... ...hele gözleri. Gözlerinde ne var? Birbirine çok yakın. Bu da onun ne kadar sinsi olduğunu gösteriyor. Helen hiç de sinsi değildir. Öyle olduğu belli. Evlenmeden önce iyice düşünüp taşınmalısınız Mr. Warren... Erkeklerin çoğu ilk rastladıkları i̇lk kızla. İlk rastladığım kızın Helen olduğunu nereden çıkardınız? Ben bir sürü yani şeyle... Onunla evlenmeyin. Helen size uygun bir eş değil. Kaşların bu şekilde birleşmesi... Ya şu dişler insanı atlara hatırlatıyor. Yani Helen'in ata benzediğini mi ima ediyorsun? Hmm, sizi kızdırdımsa özür dilerim. Biliyor musunuz şimdiye kadar sizin gibi biriyle hiç karşılaşmadım. Ben de sizin gibi bir kızla. Tanışmamız ne acayip oldu değil mi? Hep babamın yüzünden. Babanızın yüzünden mi? Onun bu işle ne ilgisi var? Babam 20 sene önce İrlanda'dan kalkıp İngiltere'ye gelmeseydi... ...ben de sizinle tanışamayacaktım. Babam Irlanda fakir bir memleket... ...halbuki Londra'da mücevherden bol bir şey yok diye düşünmüş. Demek İngiltere'ye bu yüzden gelmiş. Herhalde hapisten çıktığı yok. Babam mı? Bu sözünüzü duysaydı bir hakaret sayardı. Saygıdeğer bir adamdır o. Tabii tahsili yoktu ama bu yüzden kendisini daha da takdir etmek lazım... Onun için abimle bana çok itina etti. Herhalde abiniz üniversiteye gitti. Evet Cambridge'e. Babam böyle bir adamdır işte. Onunla tanışmanızı isterdim. Fikirleri biraz acayiptir ama çok işe yarar. Bundan eminim Miss John. Babanız üzüleceği için size hafze attırmayacağım. Fakat gitmenize razı olursam... ...bundan sonra hırsızlık etmeyeceğinize söz verir misiniz? Elimden geleni yapacağım ister Warren. Yalnız gecenin bu saatinde polisin önünden nasıl geçeceğim? Hangi polisin? E, sokakta iki polis var. Acaba rica bana bir taksi bulabilir misiniz? Yani çantam çok ağır Polisler beni bu saatte elimde koca çantayla görünce şüphelenebilirler Şey bir fikrim var Mr. Warren Beraber sokağa çıkarsak polis sizin gibi bir adamı durduramaz Bir taksi buluruz Ama sizden böyle bir şey istemeye hakkım yok Allah'a ısmarladık Mr. Warren Sözünüzü dinleyecek birini bulup evleneceğim Tabii sokaktaki polisler beni yakalamazlarsa Bir dakika bir dakika istediğinizi yapacağım Sahi mi? Ne iyi insansınız? Budalanın biriyim. Sizin gibilere baş belası derlermiş şu an. Sizinle tanıştıktan sonra tamamen değiştim Mr. Warren. Bakın göreceksiniz. Bundan eminim. Durun durun tabancanızı unutunuz. Onu da alalım. Hani boştu bu tabanca? <gülüyor> Günaydın vefkans. Ne heyecanlı bir gece geçirdik değil mi? Kısa hakkında ne düşünüyorsun? Aslında benim tipim değil efendim. Fakat hakikaten alımlı. Alımlı ha? Sabah sabah kim geldi? Ee, Mr. Warren görmek istiyorum. Ee, affedersiniz efendim. Bir sizi görmek istiyorum. Kim? Günaydın efendim. Ben Scotland Yard'tan komiser Pigeon'dım. Rahatsız ettiğim için özür dilerim Ne, ne, ne, ne çok, çok memnun oldum Buyurun buyurun Mr. Warren dün gece burada bir hırsızlık oldu Burada mı? Doğrusu ben böyle bir şeyin farkına varmadım Bir kez biz dün gece soyulduk mu? Sadece uykumuzdan olduk efendim Ben sizin kaptan söz etmiyorum Söylemek istediğim apartmanın öteki daireleri Tam üç kat soyuldu İşte buna çok üzüldüm Emin olun katları soyan ben değilim Size bu bakımdan yardım edebileceğimi mi sanıyordunuz? Yardım edeceğinizi umuyordum. E, pek ciddi bir konu bu. Hırsız çok değerli mücevherler çalmış. Demek kız işini biliyormuş. Hırsızın kız olduğunu nereden anladınız? Ben nereden anlayacağım? Siz söylediniz ya. Ben böyle bir şey söylemedim. Acayip, çok acayip. <gülüyor> Hırsızın genç bir kız olduğunu söylediğinizden eminim. Size bir iki şey sormak istiyorum Mr. Warren. Penelope Show'un adında genç bir kızı tanıyor musunuz? Show'un? Show'un. Bu isim hiç de yabancı gelmedi. Neden sordunuz? Dün gece 12-20 geçe apartmandaki kiracılardan biri soyulduğunu telefonla haber verdi. Değerli mücevherleri çalınmış. Adamlarımdan ikisi hemen buraya geldi. İkinci kiracı 12 20'dir. Üçüncü kiracı ise 12-54 dakika geçe telefon etti. Hırsız her seferinde de gayet değerli elmaslar çalmıştı. Vay vay vay vay. Biz de o zaman aynı şeyi söylemiştik. Adamlarım ikinci soygunda üçüncü soygunda burada oldukları için hırsızın apartmandan henüz ayrılmamış olduğuna karar verdiler. Bir item 15 dakika geçe şüpheli bir kişi olarak bilinen bir kız yanında bu katlardaki kiracılardan bir gençle dışarı çıktı. Çantıyı bu genç taşıyordu. Kız taksi çağırdı, bindi, çantayı da alıp gitti. Ya ne demek istediğinizi anlamamazlıktan gelecek değilim. Gerçekten genç bir kız çantasını taşımamı istedi... ...hayır diyebilir miydim? <gülüyor> Doğrusu kızın hırsız olmasına şaştım... ...inanılacak şey mi bu? Ee, şu onlar acayip bir ailedir... ...hırsızlık iliklerine işlemiş sanki... Beni şaşırtıyorsunuz... Öyle mi? Bu işte parmağım olduğunu sanıyorsunuz galiba... ...dinleyin... ...kızı ilk defa dün gece gördüm... ...onun suç ortağı da değilim... ...ayrıca kıza bir daha rastlayacağımı da sanmıyorum... Ee, biz polisler şüpheci insanlarız Mr. Warren... ...fakat artık yanılmış olduğumu anlıyorum... <gülüyor> zarar yok zarar yok... ...herkes yanılabilir... Örmeye geldiğim için bana kızmayın Buna mecburdum dün gece harikaydınız Adamlar bana nasıl baktılar değil mi Ben sakin sakin bir taksi çağırıp bindim Burunlarının dibinden kaçtım Nefesim kesildi O halde siz nefes alıncaya kadar ben komiser Pigeon'ı takdim edeyim Memnun oldum Mr. Warren dün gece hayatımı değiştirdiniz Çantayı da getirdim her şey onun içinde Her şey Komiser Pigeon mı dediniz Evet Scotland Yard'dan Şu çantayı açar mısınız Miss Sean Böylece şüpheler yatışmış olur değil mi? Katiyen açmam. O çantanın içinde özel eşyalarım var. Hmm, öyleyse benden karakola kadar geleceksiniz. Tabii Mr. Warren burasını aramama izin verirse o başka. Ee, araştırma emrini hemen getirtirim. Vay, vay vay vay. Yani hay hay. Neden olmasın? Ee, arkadaş dışarıda. Onu gönderip emri getirteceğim. Ee, bu ara çantaya dokunmayın rica ederim olmaz Neden tekrar geldiniz? Dün gece beni budala yerine iyi koydunuz doğrusu. Çantanızı dışarı taşıdım. Üstelik sizi taksiye de bindirdim. Şimdi polis sizin yüzünüzden benden şüpheleniyor. Arkadaş araştırma emrine almaya gitti. Çabuk döner. İşte karakola yakın bir yerde oturmanın cezası. Allah'ım ne gülünç durum. Beni bir hırsızın suç ortağı sanıyorlar. Neden burada aptal aptal oturuyoruz? Penelok çantayı açın. Olmaz utanırım. Bir polisin çamaşırlarımı karıştırması hiç hoşuma gitmez. Evli o. Siz evlisiniz değil mi komiserim? Tamam. Çantayı açın. Hoş geldiniz Miss Chandler. Hoş bulduk herkiz. Eyvah, Helen geldi. Evet sevgilim. Helen geldiğine o kadar sevindim ki. Aa, senin endişeli bir halin var. Benim mi acayip? Halbuki hiçbir derdim yok. Seni misafirlerimle tanıştırayım. Nişanlım Miss Chandler. Helen, sevgilim Komiser Pigeon, dedektif. Bu da Miss Joan, hırsız. <gülüyor> bu işi anlayamadım doğrusu. Biri dedektif, biri hırsız. Biraz karışık bir mesele bu. Senin bu işle ne ilgin var? Bu dedektif benim şu hırsızın suç ortağı olduğumu sanıyor. Dün gece üç daire soyulmuş da. Komiser Piciğim, neden David'in bu hırsızlıkla bir ilgisi olduğunu sanıyorsunuz? Dün gece biri çeyrek geçe apartmandan hırsız olduğundan şüphe ettiğimiz biri çıktı. Yanındaki genç, içinde çalınan mücevherlerin bulunduğundan emin olduğumuz bir çantayı taşıyordu. Bu genç, o şüpheli şahsı taksiye bindirdi... Adamlarım ona engel olamadılar. Neden? Adamlarını hırsızın için yakalamadılar. Ee, yanında tanınmış bir gencin bulunması onları şaşırtmıştı. Lady Warren'ın oğlunun bir hırsızın suç ortağı olabileceğine inanamadılar tabii. Belki yanılıyorsunuz komiser Pigeon. Mr. Warren'ın şüpheli şahsın çantasını taşıması ona yardım etmesi için ne sebep olabilir? Benim aklıma başka bir sebep geliyor. David. Evet. Bu kız dün gece senin misafirin miydi? Ne demek istediğini anlayamadım. Mr. Warren, size onun sinsi olduğunu söylemiştim. Gözleri birbirine çok yakın. Tıpkı kelebek gözlüğe benziyor. Hiç de değil. Helen, meseleyi yanlış anladın. İleride bu olanları hatırlayıp kahkahalarla güleceğiz. Benim yanımda fısır fısır konuşmaya utanmıyor musunuz? Allah aşkına şu çantayı açın da her şey olup bitsin. Belki hapishanede biraz rahat ederiz. Ne çantası? E, Ms. Shaw'un çantayı geri getirdi. Mücevherlerin içinde olduğunu sanıyorum. O çantada ne var Ms. Shaw? Geceliğim çamaşırlarım. Helen. Gene yanlış anladın. Ben bir şey söylemedim ki. Ama yüzünden ne düşündüğün belli. Pekala. Komiser Pijin çantayı açabilirsiniz. Açılmıyor. Heh, açıldı. Bu ne? İnce bir geçelik. Pek de güzel. Helen rica ederim. Doğrusu onun kadar fesat olmayı istemezdim. Çamaşır. Çamaşır. Çantanın gizli gözü de yok. Halas mı aldık David? Helen yanılıyorsun dur gitme. Bu kızın bir hırsız olmadığından eminim. Gerçekten hırsız o. Kaçmasına neden yardım ettiğimi sanıyorsun? Sahi neden yardım kızım, ha? Allah kahretsin. Bak Helen. Siz yanılıyorsunuz komiser Pigeon. David gizli iğrenç bir aşk macerasından sonra... ...küçük sev... ...arkadaşını taksiye bindirmiş. Bundan daha tabi ne olabilir? Halas mı aldık? Helen. Fesat yaratık ne olacak? Demek yanılmışım cevherler burada değil. Artık gitmeli. Fakat tekrar geleceğim Mr. Warren. Pekala. Çantayla apartmanıma gelip... ...başımı belaya sokmak cesaretini... ...nereden bulduğunuzu anlatın bakalım. Buna siz sebep oldunuz. Ben mi sebep oldum? Gece saat tam birde yatmak üzere odama çekildiğim bir sırada... ...hırsızlık maksadıyla hayatıma karışarak... ...her şeyi alt üst ettiniz. Ne şerefim kaldı ne rahatım. Nişanım da bozuldu. Sahi mi? Bu olanlardan sonra Helen'in benimle evleneceğini mi sanıyorsunuz? İşte bu çok iyi. O çok sinsi, huysuz bir kadın Mr. Warren. Beni mahvettiniz bir de karşıma geçmiş her şeye benim sebep olduğumu söylüyorsunuz. E, tabii ya. Dürüst bir hayat sürmemi isteyen kimdi? <gülüyor> bir dakika bir dakika başım dönmeye başladı. Evet ben sizin düzelmenizi istedim. Ama bu beni doğru yoldan çıkarmanız için yeter sebep mi? Çantamı hazırlayıp artık buradan gideceğimi söylemeye geldim. İrlanda'ya yerleşeceğim. İstediğiniz her şeyi yapacağım. Bambaşka bir insan oldum ben artık. Ben de öyle, ben de öyle. Sizinle vedalaşmanın zamanı geldi Mr. Warren. Şey, siz gittikten sonra belki ben de bir yolunu bulur... ...bütün bu karışıklıkları düzeltirim. Fakat Helen'le barışmayın Mr. Warren. O size hiç layık değil. Allah'a ismarladık. Güle güle. Ha, bir dakika, mücevherler ne olacak? Hayret onları nasıl da unuttum. Değil mi ya mücevherleri ne yaptınız sattınız mı? Mr. Warren yepyeni bir hayata başlayacağıma inanmıyor musunuz? İnanmasına inanıyorum da bana o yepyeni hayat eskisinden pek farklı olmayacakmış gibi geliyor. Mücevherler nerede? Onları polise teslim etmenizi istiyorum. Ben mücevherlerin yerini bilmiyorum ki. Ee, hepsi de cebinizde Mr. Warren. Ne cebimde mi? Allah'ım inci kolyeler küpeler yüzükler. Kahve ister misiniz efendim? Tabii tabii ne güzel bir gün değil mi? Evet efendim düşünecek olursan biz insanlar çok acayip yaratıklarız bir günümüz bir günümüze uymuyor. Biz Çandar'la barıştınız sanırım. Evet ama bu hiç kolay olmadı. Neyse sonunda bana inandı gelip beni arabasıyla alacak öyle yemeğini dışarıda yiyeceğiz. Hmm, aklıma gelmişken param var mı? Hayır efendim. Eh, ne yapalım biz de ucuz bir yere gideriz. Düşünüyorum da halimiz gerçekten gülünç. Cebimde beş para yok. Oysa şu çekmecede binlerce sterlinlik mücevher saklı. Onları ne yapacaksınız efendim? İyi ki söyledin. Mücevherleri alıp polise götürmeni istiyorum. E, çok üzgünüm efendim. Fakat ben bunu yapamam. Ya. Pekala. E, belki aklına daha iyi bir şey gelir. Geldi bile efendim. Neymiş o? Mücevherleri polise siz götürün efendim. Anlaşılan sen polisten korkuyorsun Wilkins. Evet efendim. Ayıp ayıp. Polisten korkulur mu? Koskoca adamsın. Bak polis beni korkutuyor mu Wilkins? Hayır. Sadece ödümü patlatıyor ee, Şimdi ne olacak Mücevherleri lokantanın vestilerine bırakamaz mısınız efendim Bak işte bunu beğendim Alt çekmede bir mücevher kutusu olacak Onu al elmasları içine koy Odan da güzelce bir paket yap Hatta üstüne bir kurdele de bağla Peki efendim Mr. David Warren görüşeceğim Ben Henry Shaw Haber vereyim efendim Mr. Henry Shaw'ın adında biri sizi görmek istiyor efendim. Shaw'ın? Ee, bu isimde birini tanıyor muyuz? Evet efendim. Miss Penelope Shaw'nu tanıyoruz. Sahi ya. Ee, al içeri adamı. Geldiler efendim. Mr. David Warren'la görüşmek zevkine mi erişiyorum? Zevk tarafını bilmem ama görüştüğünüz o. Ben Penelope'un babasıyım Mr. Warren. Öyle mi? Herhalde kızınızı çok seviyorsunuz Mr. Shaw. Hem de nasıl. Her babanın övüneceği bir kızdı o. Fakat artık öyle değil. Penelope korkunç bir şekilde değişti Mister Warren. Sanki kızım gitti yerine başkası geldi. Şimdi bu konuda ne yapacaksınız Mister Warren? Ne mi yapacağım anlayamadım. Sözlerimin anlaşılmayacak bir tarafı olduğunu sanmıyorum. Kızımın başını derde soktunuz. Bu işi nasıl düzelteceksiniz? Kızınızın başını ben mi derde soktum? Penelope öyle söyledi. Fakat fakat ben ona elimi bile sürmedim. Zaten kızınızı tanıyalı sadece iki gün oldu. Bir kızın başını derde sokmak için kaç gün ister? Allahım şantaj bu. Polis çağıracım. Ben paradan bahsetmedim ki şantaj olsun. Bahsetmediniz mi? Yo. E eğer kızınızın başı derde girdiyse suçluyu başka yerde arayın. Penelope gece bir de sizin evinizde değil miydi? Evet. E ben onu hırsızlık ederken yakaladım. E fakat kendisine elim bile sürmedim. Ben bunun aksini iddia etmedim kim ister bu Etmediniz mi? Yo. Fakat Penelope'nin başını derde soktuğumu söylediniz. E ben de sandım ki. Neyse, kızınızın derdi nedir Mr. Shaw? Ben Penelope'u aile geleneğini uygun bir şekilde yetiştirdim. Ondan çok şey bekliyordum. Fakat siz kızımın fikirlerini değiştirdiniz. Böylece senelerce verdiğim emek boşa gitti. Şimdi başımıza ne büyük bir felaketin gelmesine sebep olduğunu anlıyor musunuz? Anlıyorum. Utanıyorum bundan. Utanacağınızdan emindim zaten. Şimdi bu işi düzeltmek için ne yapacaksınız? Bu soruyu tekrarlayacağınız anı korkuyla bekliyordum Mr. Shaw. Ne yapabilirim ki? Ben fakir bir adamım. İşte bu çok güzel. Üstelik uşağınız da var. <gülüyor> Birkins geleceğimin çok parlak olacağından emin. Onun için ümitle bekliyor. Aslında annemin yanında çalışıyordu. Sonra bana geldi. Mister Vaughan, siz zengin misiniz yoksa fakir mi? Son zamanlarda bunu ayırt etmek o kadar güçleşti ki. George dayım ölünceye kadar fakir bir adamım, Mister Vaughan. Dayımın öbür tarafa gitmek için pek acele etmediğini de söyleyeyim. Aklıma bir şey geldi. Penelope'un kaybını nasıl gidereceğinizi buldum. Kızım geçen gece bu apartmanda iyi iş görmüş. Mücevherler çok kıymetliymiş. Tabii. Kızım ne anlatıyorsunuz siz? Elmaslarım ister Boarum. Onları bana teslim edin. Hepsini satar, parayı da Penelope'a veririm. Bunu yapamam. Penelope'u hırsızlıktan vazgeçirdim. Onu mücevherleri bana bırakması için zorladım. Şimdi size elmasları nasıl veririm? Ne biçimmiş bu? Hakikaten biraz acayip ama başka çare de yok. Kutuyu hazırladım efendim. İyi e, e, e, masaya bırak. İyi tahmin etmişim Söylediklerinizi iyice düşüneceğim Mr. Warren Şimdilik Allah'a ısmarladık Beni buraya çağırdığınız için de ayrıca teşekkür ederim Penelope fazla gevezelik edip Mr. Warren'ı sıkma Babamın burada ne işi vardı? Ha, tamam anladım Mücevherleri istedi değil mi? Vermediniz ya Ne münasebet Tekrar geldiğim için kızdınız mı? Babamın elmasları er geç sizden almaya kalkacağını bildiğim için hemen buraya koştum Ama geç kaldınız Yalnız çok ilgi çekici bir adam. Tıpkı kızı gibi. Mücaverleri başınızdan atmayı istediğinizi bildiğim için endişelendim. Onlar şu masanın üstündeki paketti. nişanla dışarıda yemek yiyeceğiz. O sırada ben paketi bir yere bırakıvereceğim. Olmaz. Neden? Bugün yine dışarıda iki polis var. Komiserse kabucun odasında. O paketi görür görmez elinizden alır. O Allah'ın cezası şeyleri yakalım bari. Pırlanta yanmaz. Ah. Başınızı derde soktuğum için çok üzülüyorum. Babanıza göre asıl ben sizin başınızı derde sokmuşum. Yok yok. Yepyeni bir insan olmama yardım ettiniz. Onun da şikayeti bu zaten. Mr. Warren, evlilik hakkındaki sözlerinizi uzun uzun düşündüm. Artık kiminle evlenmek istediğimi de biliyorum. İşte bu çok iyi. Kim o genç? Kendisiyle tanışmak isterim. İmkansız. Neden? Kim o adam? Siz. Şaşılacak bir kızsınız. Bana evlenmemi teklif ediyorsunuz? O kadar cüretkar olmadığımı umarım. Ben de öyle. Güzel bir kızsınız Penelope. Sizden bayağı hoşlanıyorum. Benden hoşlanmanızı değil... ...benimle evlenmenizi istiyorum. Bana gerçekten evlenme teklif ediyor. Yok canım. Sizin gibi üstün bir erkek beni beğenir mi? Ben sadece size takılıyordum. Siz bana bakmazsınız bile. Ben öyle bir şey söylemedim. Çantanızı neden karıştırıp duruyorsunuz? İçindekiler düşüyor. Mendilimi arıyordum. Gözleriniz? Ağlıyor musunuz? Gözlerim pek mi acayip? Bilakis çok güzel. Kadife gibi... Herhalde Helen'inkiler gibi birbirine yakın değil. Gene başladınız. David, size David dememe kızmıyorsunuz ya. David, eğer gözlerim yaşarıyorsa... ...bana ağlamasını siz öğrettiniz. Bunu unutmayın. Penelope, ben Helen'le nişanlıyım. Onunla evleneceğim. Bunu daima hatırlamalıyız, öyle değil mi? Evet, David. Neyse, bu meseleyi çözdüğümüze memnun oldum. Çok, çok güzelsiniz. David. Fakat beni öptün. Neyse ki ben senin Helen'in gibi yüzüme kıllarca boya sürmüyorum. Zaten buna ihtiyacın da yok. Helen gibi değilim ben. Mor dudak boyası, far, rimel. Gene mi? Bana demin ne oldu bilmem ki. Beni baştan çıkardın. Hayır, bu yalan. kabahatli olan sen değilsin. Özür dilerim biz şu an. Sizi öpmemeliydim. Evet. Galiba öylemiştir bu. Eyvah! Helen bu sizi burada görmesin. Yata gideyim mi? Münasebet. Biz gidinceye kadar kütüphaneye saklanın. Sesinizi çıkartırsanız sizi boar. Unutmayın. Unutmayın. Gürültü nefes almak bile yok. Çaldığım için özür dilerim sevgilim. Canım sevgilim ne zarar var? Sevgilim dün gece barıştığımız o kadar seviniyorum ki. Pek gülünç bir meseleydi değil mi? Galiba galiba. Ee, sen de bir daha odanda hırsızlarla yakalanma. Özellikle güzel hırsızlarla. Kız gerçekten güzeldi değil mi? Sen o fikirde misin? Yani bir hırsız için oldukça güzel demek istedim. Hiç de değil. <gülüyor> neydi o? Ne neydi? Bir aksırda. Öyle mi? Herhalde Wilkins'tir Ya sesi inceldi mi onun Saçmalama sevgilim. Oh, belki eve gene bir hırsız girmiştir Tekrar kavga mı başlıyoruz oh, Affedersin David'cim. Ah, Şu nedir şu kanepedeki ee, Şey irice bir kurşuna benziyor Dudak boyası bu Bana öyle bakma Helen Dudak boyası Herhalde Wilkins'indir Adamın önce sesi değişti Şimdi de dudak boyası kullanmaya başladı öyle mi Onu demek istemedim Wilkins'in kadın arkadaşları olamaz mı Hadi bunu ona soralım Tamam şimdi hatırladım O dudak boyası Wilkins'in değil annemin Affedersin hayatım Bundan sonra kıskançlık etmeyeceğim. Bu dudak boyasını herhalde o kız bıraktı Şu hırsız olacak bu dala Fakat bunu bana söylemeye cesaret edemiyorsun öyle değil mi Yersiz bu Ben onu kıskanmam ki bu çok gülünç olur Öyle mi Kızın gözlerini görmedin mi Evet ...demek kızın gözleri dikkatini çekti. Yo, alelade gözler işte. Facık ufacık boncuk gibi şeyler. Zavallı üstelik şaşırdı. <gülüyor> Artık gidelim mi? Dur, dur, dur şapkamı alayım. David, şu odada biri var. Herhalde Wilkins, Wilkins'tir. Beni mi çağırdınız efendim? Gevezelik edip durma Wilkins. Biz yemeğe gidiyoruz. Bir daha benimle böyle konuşursanız... ...annenizin yanına dönerim Mr. Warren. Acaba bugün sülüm var mı? Canım nefis yemekler istiyor. <gülüyor> Merhaba. Helen, hemen yanlış anlama. Beni dinle. Seni çok dinledim değil? Alışamadık. Fakat Helen, Ay, aldık. Şu dudak boyasını çantama koyayım. İçeride ne yaptığınızı sorabilir miyim siz Shaun? Emispor'un nişanlısının beni görmesini istemedi. Her şey yanlış anlamasından korkuyordu. Onun için beni kütüphaneye sakladı. Fakat Miss Chandler sizi yine gördü. Ne yapayım? Burnum gıcıklandı bu yüzden aksırdım. Helen evlenmekten vazgeçti mi acaba? Çok kızmıştı değil mi? Miss Chandler'ın evlenmekten vazgeçmesi bir felaket olur Milyonları var onun Ayıp ayıp koskoca iki adam tembel tembel oturuyor Ve işlerinden birinin paralı kıskanç bir kadınla evlenmesini bekliyorlar Ahlaksızlık bu David Helen darıldı mı? Wilkes lütfen Miss Shaw'una kapıyı göster edersiniz efendim Ne yapayım burnum gıcıklandı Çok üzüldüm ama Aslında hiç üzülmediğinizi biliyorum Miss Shaw'un Güle güle Allah ısmarladık Helen yüzüğünüzü geri verdi mi? Bu üstünüze vazife değil. Ee, Miss Şan gitmeden önce bir şey söyleyecektim efendim. Paket ne olacak? Herhalde artık Miss Şan'ta yemek yemeyeceksiniz. Ne yazık ki öyle. Ee, Mücevherleri başınızdan atmak için bir çare bulmalıyız. Bu iş bana düşer. Onları ben getirdim, gene ben götürürüm. Olmaz, etraf polis dolu. Hayatımıza girdiğinizden beri... ...Virkins ile düşman tarafından sarılmış bir kalede yaşar gibiyiz. Polis sizi görür görmez yakalar. Çok da iyi olur ama... ...buna gönlüm razı değil. O halde ne yapacağız efendim? Bu sefer kim geldi? Belki komiser dayanamayıp bizi tekrar görmek istemiştir. Ev değil, Waterloo istasyonu. Devit evde mi? Aa, evet. ne, neyse annemmiş. Günaydın Devit. Merak etme, oturacak değilim. Ah, kim bu güzel kız? Miss Shaw, ee, annem Lady Warren. Devit. Helen dün bana telefon etti başka bir kadınla aranda bir şeyin olduğunu ve bu yüzden darıldığını söyledi Gece barıştık bu sabah tekrar darıldık <gülüyor> Aynı sebepten mi? Öyle Kavganın sebebi siz misiniz yavrum? Miss Chandler her şeyi yanlış anladı Saat birde David'in şey yani Mr. Voron'un odasına girdim diye şüphelendi Siz güzel bir kızsınız yavrum da zaman zaman evlenecekleri adamın kendilerine ait olduğunu düşünürler Herhalde ileride David'in odasındayken helene yakalanmamamız iyi olur. David yakışıklı bir gençtir ama fazla zeki sayılmaz. İltifade ediyorsunuz teşekkür ederim. Para kazanması imkansız ancak mirasak olarak zengin olabilir. David'in George dayısı milyoner fakat asalete düşkün. David iyi bir evlilik yaptığı takdirde cömertçe davranacak. Açıkçası her şey David'in seçeceği kıza bağlıdır. Helen Chandler'in ailesi ise bir normal şövelesinden gelme. İşte böyle yap. Anlıyorum. Lady Warren'a doğum günü hediyesini vermeyi unutmayacağız umarım Mr. Warren. Hangi doğum günü hediyesi? Hangi doğum günü? Şu masadaki paketi kastediyorum. O sizin doğum günü hediyeniz efendim. E, fakat benim doğum günüm geçen aydı. E, biliyorum efendim. Fakat Mr. Warren gelecek doğum gününüze uygun bir şey görmüş... Kaşırmak istemediği için hemen almış. Öyle mi yapmışım? Evet efendim. Hatta Lady Warren'ın bunu alıp eve götürmesinin de... ...iyi bir şey olacağını düşünmüşsünüz. Öyle ya. Ver o paketi bana. Anneciğim, bunu alıp eve götürür müsün? Fakat sakın doğum gününe kadar açma. <gülüyor> yani tam on bir ay bekleyecek. <gülüyor> Sen de kadını hiç tanımıyorsun oğlum. Hediyenin parasını daha vermedim. Onu eve götürüp kasaya koy. Ben yarın uğrarım. Neden? Tekrar kasadan çıkarmak için. Yani... Belki sonra daha güzel bir şey bulurum. Öyle değil mi ya? <gülüyor> Bence gülünç bir şey bulurum. <gülüyor> Burası hırsızların uğrak yeri oldu da. E, saçmalama. Günaydın efendim. Ha, günaydın komiser Pigeon. <gülüyor> Annemi tanıyor musunuz? Bir kez sen şu paketi götür bakayım. Daha önce sizle tanışmak şerefine erişmiştim Lady Warren. Ya, anne bu Scotland Yard'tan konser Pigeon. Öyle boş gözlerle bakma. Kendisiyle tanışıyor musunuz? Geçenlerde uşaklarınızdan biri sarhoş olup gürültü çıkarmıştı Ladyborough'un. Benden bu meseleyi halletmemi istemiştiniz. Aha, siz miydiniz? Adam adeta çılgına dönmüştü değil mi? Elinde balta koşuyor. Hepinizi giyotine diye bağırıyordu. Peki ama komiser Pijun, sizin burada ne işiniz var? Wilkins'in gene sarhoş olduğunu sanmıyorum. E, bu mesele başka efendim. Bu apartmanda 3 daire soyuldu. Kiracılardan bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Ya çok garip. Neyse, ben artık gideyim. Paket nerede? Ha hangi paket? Canım şu eve götürmemi istediğim paket. Ha o mu? O, o, o Wilkins'te. Doğrusu boş yere zahmete katlanmanı istemiyorum anneciğim. Aa, ben bu işten bir şey anlamadım. Dün paketi eve götürmemi istedin. Şimdi onu Wilkins'te olduğunu söylüyorsun. Sen doğruca eve gideceksin değil mi? Hayır, önce bir yere uğrayacağım. Ama bu önemli mi? Wilkins. Buyur. Ben sizin evin önünden geçeceğim Lady Warren. İsterseniz paketi bırakırım. Olmaz. Neden? Bilmem. Aa. Sahi neden? Wilkins paketi getirdi. Siz zahmet olacak komisyon. Rica Gülsün. ederim. Bu benim için şeref. Allah'a ısmarladık. Sizi istediğiniz yere bırakabilirim Miss Şovun. Oh Çok teşekkür ederim. Allah'a aldık David. Güle güle anne. Güle güle Miss Şovun. Wilkins, sen budalanın birisin. Mücevherleri komisere verdin. Olacak şey mi bu? Artık bu beladan kurtulabilirsen kurtul. Sandığınız gibi değil efendim. Bu şartlar altında ufak bir değişiklik yapmak lazım geldiğini düşündüm. Bu kutuyu görüyor musunuz? Evet. Kol düğmelerini koyduğum kutu. Mücevherler bunun içinde efendim. Şimdi bunu çekmeye kitleriz, olur biter. Bulunmaz adamsın Wilkins. Evet efendim. Hello? Evet, manikürcü yine geç kaldı. Evet, 15 dakika sonra burada olmalı. Kimdi o belki? Kimse değildi efendim. Ha, çok güzel. Sen çoğu zaman telefonda kendi kendine mi konuşursun? Yani kimse aramadı demek istedim. Ben manikürcüye telefon ettim. Kız yine geç kaldı. Ya. Yeah. Wilkins Kol düğmelerim nerede? Bir türlü bulamadım. Aha, affedersiniz efendim, unuttum. Onlar banyodaki kesenin içinde. Kesenin içinde mi? Evet efendim. Dün mücevherleri sizin kol düğmesi kutusuna saklamıştık ya. Çıkartalım artık onları. Wiggins, hani elmasları dün düğme kutusuna koymuştun? Koydum efendim. E bu kutu boş. E Yani ben otel telaş arasında boş kutuyu çekmeye koyup mücevherleri Lady Warren'a mı verdim? Daha kötü, daha kötü. Mücevherleri konserle yolladın. <Gülüyor> Allah'ım bu sefer kim geldi Eğer komiserse ona Kongo'ya gittin ve bir daha dönmeyeceğimi söyle Buyurun Sir George Merhaba Bilgis Hoş geldiniz dayı ee, Sizi gördüğüme ne kadar sevindiğimi bilemezsiniz Bu yeniden geldiğimi anlayınca pek sevinmeyeceksin Harçlığını kesmeye karar verdi Eyvah işte şimdi yandık Sen nişanlısın değil mi Evet ondan hoşlanacağınızı sanıyorum Kızla bunun için mi evleneceksin? Ne demek istediğinizi anlayamadım. Şöyle gerçek bir kadınla evlenmeyi hiç düşündün mü? Helen'le platonik dostumuzdan anladığım kadarı o da gerçek bir kadın. Ataları Fatih William'la gelmişler. Zavallı Brutonların ellerinden topraklarını almışlar. Senin gibi ateşli bir gence yakışacak kadın mı o? Bütün bunlar yüz yıllar önce olmuş Gort Adem'le hava meselesi de öyle. Ama başımıza açtıkları dert hala sona ermedi. Sen kızı seviyor musun? Şey... Sevmiyorsun tabii. Sahi mi? Herhalde bunu nasıl anladığımı merak ediyorsun. Hakkında bilmediğim yok. Sen kızla parası için evleneceksin... ...bir de beni memnun etmek isteğiyle. Ama etmiyor işte. Aksine kızdırıyor. Yeğirimin sevdiği kızı elde etmek için... ...mücadeleye kalkışmadan ondan vazgeçmesi... ...beni öfkeden çıldırtıyor. Kuzum bu bahsettiğiniz ben miyim? Tabii. Çünkü ben her şeyi biliyorum. Bunu bir de ben bilseydim. İşte bu yüzden sana verdiğim harçlığı keseceğim. Artık çalışacaksın. Benim yanımda hemde. Aşağıdan başlayacaksın. Akıllıysan yavaş yavaş yükselirsin. Yukarıdan başlayıp yavaş yavaş aşağı inmem daha akıllıca olmaz mı? Doğrusunu istersen aslında bu benim fikrim değil. Bunu o düşündü. Kızım dediği gibi sen bir tufeylisin. Ya, bunu o kız mı söyledi? Hangi kız? O kız canım. Doğrusu onun gibi biri tarafından sevildiğin için çok talihlisin. Hasta değilsiniz ya George dayı. Kızla aklın almayacağı bir rastlantı sorunda tanıştım. Binde bir olur böyle şeyler. Bildiğin gibi ben her sabah parkta dolaşır ve daima aynı bankta otururum. Bu sabah bir de ne göreyim yanıma dünyanın en şirin mahluku düşmemiş mi? Kızcağız hüngür hüngür ağlıyordu. ...beni hiç tanımadığı için sırrını kolaylıkla ağzından alıverdim. Sevdiği genç coş dayısına meydan okuma cesaretini göstermiyor... ...ve bu yüzden de kendisiyle evlenemiyormuş. Peki ama bütün bunların benimle ne ilgisi var? Kızın bahsettiği genç sendin. Ben mi? Tabii. Hadi hadi rol yapma ben her şeyi biliyorum. İnanılacak gibi değil. Parkta o zaman kadar hiç görmediğiniz bir kızın yanına oturuyorsunuz... ...o hüngür hüngür ağlıyor... ...beş dakika içerisinde harçlığımı kestirdiği gibi beni de işe sokuyor. Hem de aşağıdan başlamak şartıyla... Öyle yapacaksın çünkü Penelope bunu istiyor. Penelope! Penelope! Penelope! Şirin, masum, sevimli. Gene mi o? Coş dayı, sizi faka bastırmışlar. Penelope karanlık bir ormanda daldan sallanan kobra kadar masum ve şirindir. Demek parkta tesadüfen aynı banka düştünüz. Güleyin bari. O haydutların zavallı yolculara yaptığı gibi sizi güzelce pusuya düşürmüş. hakkındaki fikirlerimi yavaş yavaş değiştirmeye başlıyorum. Sen yalnız tembel değil, aynı zamanda ahlaksızsın da. O masum kızı kendisini sevdiğine inandırmışsın. Hadi bakalım. İnkar et. İnkar etmiyorum. Mr. Sean geldi efendim. Defet gitsin. Burada mıydınız Mister Sean? Sean Bu isim hiç yabancı gelmedi. Mister Sean da yabancı değil zaten. Sevgili Penelope'un babası. Sahi mi? Bu benim için daima bir gurur vesilesi olmuştur. Mister Sean? Dayım Sir George Martin. Penelope'dan daha sevimli bir kız olamaz. Teşekkür ederim Sir George. Penelope'la iftar ederim. Dayım sevgili Penelope yüzünden harçlığını kesti Mr. George. Neden? Ne bileyim? Üstelik Penelope dayıma kendisiyle evlenmeye can attığını söylemiş. Ben de o mesele için buraya geldim zaten. Ne? Penelope onunla evlenmek istediğimi size de mi söyledi? Neden söylemesin? Bunu babasından saklayacak değil ya. Demek bu evlenme meselesi için bize şeref verdiniz Mr. Sean. Buna razı olduğunuzu mu söyleyecektiniz? Hayır Mr. Warren. Ben kızımın sizinle evlenmesine razı değilim. Ne? Bir prensip meselesi bu. Penelope'la siz adeta başka başka dünyalardansınız Mr. Warren. Aile durumlarınız çok değişik. Bu yüzden mutlu olamazsınız. Ben o fikirde değilim. Kızınızla tanıştım. Belki kibar bir aileden değil ama ne zararı var? Penelope çok zeki. Bizim hayat tarzımıza hemen ayak uyduru verir. Bana inanın kızınız David'e hakikaten layık. Beni yanlış anladınız. Ben şunu demek istiyorum. Acaba Mr. Warren Penelope layık mı? Ya doğrusu bunu hiç düşünmemiştim. Sizi çok severim Mister Warren. Fakat siz hiç ailemizin şeceresini incelediniz mi? Hayır. Ben inceledim. Aslında soyluluk düşkünü değilim ama... ...büyük babanız gençliğinde domuz kasaplığı yapmış. Benim babam yani. Ya hem de meyhanede çalışan bir kızla evlenmiş... Ailenizde ayrıca asılan bir at hırsızı hakkında fazla konuşulmaması doğru olacak bir kadın var. Doğru. Çok doğru. Ne olmuş yani? Bizi aşağı gören de İrlandalı bir hırsız. Bir hırsızın torunu olduğuma göre Penelope için ideal bir eş sayılırım. Tabii sonradan durumunuz düzelmiş misler Warren. Anneniz bir lordla evlenmiş. Dayınıza asalet unvanı verilmiş. Penelope'un annesi yani karım ünlü ırlanda krallarının soyundandır. Bir domuz kasabının torunu bir ırlanda kralının kızıyla evlenemez. Bir kez ise evde olmadığımı söyle. edersiniz efendim. Buraya bakın şov. Hem sizden hoşlandım hem de kızınızdan. İsteseniz de istemeseniz de David Penelope'la evlenecek. Öyle ya ama yok. Karar vermeme yardım edecek bir tek kişi var. O da manikürcü efendim. Sana onu geri yollamanı söyledim. Söz dinlemiyor efendim. Kendisini yalnız görmeniz doğru olacak. O manikürcü mesleği de nedir? O Allah'ın cesası tırnaklarını kendi kesemiyor musun? Sadece sol elimdekileri kesebiliyorum. Allah Allah. Neyse. Madem manikürcü gelmiş, Biz neye geçip şu evlenme işini halledelim Şu. Dünyada yalnız Penelope kansı onunla gene de evlenmem. Penelope. Burada ne işiniz var? Manükürcü benim. Ne? Hayatımı tamamıyla değiştirdiniz Mr. Warren. Bu yüzden size yakın olabilmek için işe girdim. Lütfen oturun elinizi bana verin. Buraya bakın Penelope ee, Siz. Önce hangi elinizden başlayayım? Bundan. Gene eski oyunlarınıza kalktınız değil mi? Siz burada yokken boğazınızı zevkle sıkabileceğimi düşünüyorum. Fakat sizi görünce... Böyle kımıldanıp durursanız nasıl manükür yaparım? Saçlarınız kır çiçekleri gibi kokuyor. Ah! Size kımıldamamanızı söyledim Makası parmağıma batırdın oh David affedersin çok acıyor mu? Hem de nasıl Penelope biliyor musun Bunun kalkık olduğunu şimdiye kadar fark etmemiştim Şey ben Penelope Neden herkese evleneceğimizi söylüyorsun? Helen'le nişanlı olduğumu bilmiyor musun? Biliyorum benimki sadece bir hayaldi Bana istediğimle evlenebileceğimi söyledim Ben de seni seçtim Anlıyorum Nişanı bozmak için elinden geleni yaptın değil mi? Parkta George dayımın yanına oturup Ona bir takım masallar anlattın Evet ben çok kötü bir insanım Fakat yaptıklarıma çok pişman oldum Pişman olduğunu hiç sanmıyorum Doğrusu bana yapmadığın kalmadı Fakat öyle bir halim var ki insan her yaptığını hoş görüyor Ne güzel şeyler söylüyorsun David Benelope Bu, bu sefer de varikücüyü yapıyor? <gülüyor> Penelok'muş. Sir George sizi gördüğüm o kadar sevindim ki Ben de öyle yavrum Baba David onun burada ne işi var Ben de sana aynı suali soracaktım Korkarım babam biraz soya düşkün Penelope David'in sana layık olmadığını düşünüyor Tabii bunda haklı ama ben onu ikna edeceğim Oh ne ala Benim başkasıyla nişanlı olduğumu unuttunuz galiba dayı Nişanı hemen bozarsın İsteklerime karşı gelinmesinden hiç hoşlanmam Başka gelecek var mıydı ne bileyim belki Helen gelmiştir Onunla dansa gidecektik O halde meseleyi Helen'e hemen aç Affedersiniz Mr. Warren Gelen komiser Pijin Acaba o şeyi Lady Warren'ın evine bıraktı mı Siz paketi bu sabah gidip aldınız mı Fırsat bulamadım Hiçbir şeyden haberim yok Komiser'i içeri al bakalım Komiser mi dedi Evet Penelope'un okul arkadaşı o Rahatsız ettim özür dilerim Mr. Warren Henry Sean Senin burada ne işin var Oh, mission da buradaymış. Komiser Pigeon, sizi dayım Sir George Martin'le tanıştırayım. Sizle tanışmak ne şeref Sir George. Bu apartmandaki dairelerden biri soyulmuş dayı. Komiser bütün kiracılarla konuşuyor, sonra da bize uğrayıp kafasını dinlendiriyor. Mücevherlerin bulunmasına yardım edene 500 sterlin verilecek Sean. Vay vay vay vay vay. 500 sterlin ha? Ama ne yazık ki ben bir şey bilmiyorum. Bilmiyor musun? ...yalancı, iki yüzlü namussuz... ...arkadaşım Show'na böyle bir şey söylemeye utanmıyor musunuz? Özür dilerim, birdenbire kendimi kaybettim... ...kendini kaybeder ki... ...sesleriniz sağ koridordan duyuluyor... Oh, burası bir hayli kalabalıkmış... ...anne, sana Penelope'un babası Mr. Show'nu takdim edeyim... ...tanıştığımıza çok memnun oldum Lady Wall... ...ben de öyle... ...komiser Pücüğün, demin karakola telefon ettim... ...burada olduğunuzu söylediler... O paketi eve bırakmamışsınız. Ee, ben de onun için geldim Lady Vaughan. Ee, şey kusuruma bakmayın, paketi eve bırakmayı unuttum. Ne bu dadalık değil mi? Mazerel <gülüyor> yok. Paket artık aralabilir mi? Ee, tabii tabii. Ee, yalnız bir şey var. Ee, paketi kaza ile düşürdüm. Kutunun içindeki kırılmış olabilir. <gülüyor> onun için ben burdakeni açıp bakar mısınız? Bir şey olmuşsa hemen tamir ettiririm. Tamir edilmez o. <gülüyor> Siz paketi bana verin. Kutuyu aç David. Tabii parasını ona verdirmesin ama hiç olmazsa endişeden kurtulur. Ee, teşekkür ederim Lady Vaughan. Açıyorum müsaadenizle. Ah, bu benim eski mücevher kutularımdan biri. Açarsa Komiser Picin? Olmaz. Açıyorum. Şey yani her şeyi anlatacağım Komiser Picin. Ben masumum. Neyi anlatacaksınız efendim? Kutunun içindekileri. İçindekileri mi? Kutu boş. Ne? Bakayım. Sahi boş. <gülüyor> Allah Allah. Şey Kutuyu getirdiğiniz için teşekkür ederiz komiser Gördünüz ya hiçbir şey kırılmamış Kırılacak bir şey yokmuş ki Neyse doğum günü hediyemi Almış sayılacağıma göre Artık gidebilirim Teşekkür ederim David Elbet ben de aradığımı bulacağım Mr. Warren Allah ısmarladık Ne oldu bir ben de anlayamadım efendim. Ortadan kayboldular. Neden bahsediyorsunuz? Mücevherlerden. Belki mücevherlerin yerini babam sana söyleyebilir David. Babam mı? Mr. Sean yoksa mücevherleri siz mi çaldınız? Bu konuşmadan hiçbir şey anlamadım. Sean hırsız dayı. Penelope da öyle. Kız mücevherleri önce asıl sahibinden çaldı. Sonra babası onları benden yürüttü. Peki sen mücevherleri kimden yürüttün? Penelope'den. Siz, siz hakikaten hırsız mısınız? Dünyanın en büyük hırsızıdır o. Ne aile ne aile. Doğrusu sizin ilgi çekici bir işle uğraştığınızı anlamıştım. Herhalde bu mesleğin en ustalarındansınız şahım. Öyle derler Sir George. Mr. Warren mücevherleri siz uyurken ben çaldım. İyi ya o Allah'ın belası şeyler sizde kalabilir. Mevkens nihayet mücevherleri başımızdan attık. Oh dünya varmış. Fakat onlar burada. Neler? Mücevherler canım. Babamın onları çaldığını anlamıştım. O yattıktan sonra kasasını açıp hepsini aldım. Utanmadın mı Penelope? İnsan babasını soyar mı? Kızınızla övünmelisiniz Shaun. Penelope sonra ne oldu? Onları getirip şu masadaki düğme kutusunun içine koydum. Müjde virkens mücevherler geri geldi. Hoş geldilerse pay getirdiler efendim. Anlaşılan gece evde trafik iyice artmış. Pikadilli meydanında uyusaydım daha rahat ederdim. Allah mücevherler hakikaten kutunun içinde. Ya şimdi komiser Pigeon gelirse ne olacak? Şu işi iyi canlıyım. Penelope mücevherleri birinden çaldı. ...sen onları kızdan aldın... ...Şoğun elmasları senden yürüttü... ...sonra penör ok... ...ayyine anlayamadım... ...bu Allah'ın cezası mücevherlerle ne yapıyorsunuz... ...yüzük kimde mi oynuyorsunuz... ...ben onları başımdan atmaktan başka bir şey istemiyorum... ...mücevherleri polise versene... ...imkansız... ...bu tıpkı diş macununun tüpe geri sokmaya benziyor dayı... ...buraya bakın... ...bir gün gelirse ona her şeyi anlatacağım... ...suçu da üzerime alacağım tabi... ...hah işte komiser geldi... ...ona mücevherleri kapının önünde bulduğumu söylerim... ...tıpkı terk edilmiş bir çocuk gibi. Şu düğme kutusunu koltuğun kenarına saklayım da pekçin görmesin. Herhalde iki sene ağır hapis cezasına çarptırılırsın David. Aa, Mr. Horne. Her şeyi itiraf ediyorum komiser. Ben... Aa, ne oldu? Işıklar söndü. Onun ben de farkındayım. Öbür düğmeyi çevirin. Işıklar yandı. Çok acayip. Belki de öbür düğme bozuktu. Sen ona yakın bir yerde oturuyordun değil mi Penelope? Yok ben hep bu taraftaydım. Bana ne söylüyordunuz Mr. Warren? Ben şey diyordum... Komiser Pil'cim... ...mücevherlerin iadesi için 500 sterlin veriyorlar değil mi? Hiç de az para sayılmaz. Şu düğme kutusu nerede? Ha, koltuğun üzerindeymiş. Ah, Kutu boş. Nerede o şeyler? Say, Nerede o münasebesi şeyler? Ben artık gidiyorum. Gelin şu Sizinle bir içki içelim. Ben de bir sigara içebilir miyim? Kibritiniz var mı Komiser Pil'cim? Ee, cebimde olacak. Ah. Aa, şu cebimden çıkanlara bakın. İnci kolyeler, iğneler, küpeler. Demek mücevherler deminden beri cebindeymiş. Öyleyse neden söylemedi? Ne yazık ki mükafatı alamayacaksınız komiser Pici'nin. Ama herhalde terfi edersiniz. Seni her geç layık olduğun yere göndereceğim şu Geç kaldınız. Ben artık işten çekiliyorum. Eskisi gibi değilim. Allah'a ısmarladık. Neyse hiç olmazsa elmasları ele geçirdim. Lady Warren'un o eski mücevher kutusunu istediğini söylemeye gelmiştim Ben de gideyim artık Mücevher kutusunu almaya gelmiş Evet efendim şansımız varmış Bu işi sen yaptın değil mi Penelope? Bu benim son işimdi Buna hırsızlık denilmez değil mi? <gülüyor> bilakis bilakis biliyor musun Penelope? Çok şekersin Hayır hayır Helen'in kadar şeker değilim Üstelik çok da güzel Ben onunla nişanlıyım Evet David. Artık ondan ayrılalım. Hıh, tabii. Seni sevseydim bile yani sevmiş olsaydım bile. Evet, birbirimizi sevseydik bile bunu yapamazdın. E, affedersiniz efendim. Miss Chantler'la kaçta buluşacaktınız? Miss Chantler'de kim? Nişanlınız efendim. Saa, öyle Helenle onda buluşacağız Saat 10'a geliyor. E, Mr. Warren paltonuzu giyecek misiniz? E, evet evet teşekkür ederim Wilkins kez herhalde geç vakit içki içmek için buraya geliriz. Peki efendim. Ben alok. Peki, peki gidiyorum. Tamam. Wilkins odasına çekilmiş. Elimi çabuk tutmam lazım. Dudak boyası masanın üzerine. Ayakkabılar şuraya. Şapka bu kanepeye. Tamam. Artık devinin odasına gidebilirim. Ah! Geliyorlar saklanayım. Ne içersin Helen? E bir şey içmem canım. E buraya içki içmeye geldiğimizi sanıyorum. Öh, öyleydi ama canım içki istemiyor artık. Ne var David. Şimdiye kadar bu kadar sıkıcı bir akşam geçirdiğimi hatırlamıyorum. Eğer canını sıktıysam özür dilerim. Bütün bunların sebebi o aşağılık hırsız diyeyim Ben onu hiç de aşağılık bulmuyorum. Ben buluyorum. Bu da nesi? Şapkaya benziyor. Evet bir kadın şapkası. Herhalde Wilkins'indir. Ne zaman dairende bir kadın eşyası bulsam... ...bunun Wilkins'in olduğunu söylüyorsun. Bu adam acayipleşmeye mi başladı? Herhalde onun hayatında da bazı kadınlar vardır. Bunu daha önce de söylemiştim. İşte yine o dudak boyası. Hangi dudak boyası? Eğer Wilkins'in dersen cık cık bağırır. Ne demek istediğini anlayamadım. Bundan eminim. Ah! Bunlar da idir? Ayakkabı. Hadi bir yandan onlar için uydur bakalım. Korkarım uyduramayayım için. Bu ayakkabılar o kızın. Galiba küçük hırsız artık buraya iyice yerleşti. Saçmalama. şimdi kız burada değil mi? Ne münasebet? O gidelim saatler oldu. <gülüyor> şey yani Anlamıştım zaten. Allah'smadı değil mi? Helen. Neyse ki iş işten geçmeden senin ne biçim bir adam olduğunu anladım. Helen. Ne? Penelope, üstelik benim pijamamın ceketini de giymişsin. Babam dürüst bir hayat sürmek istediğim için beni evden kovdu. Gidecek yerim yoktu, buraya geldim. Bana kızdın değil mi? Nasıl kızmam? Helen çok öfkelendi, haklı tabii. Zavallı Helen, ne kadar da güzel. O şahane yüzünü tırmalamadım ya. Hadi Penelope, o ceketi çıkarıp giyin. Seni evine götüreceğim. Bundan sonra da daima benim söylediklerimi yapacaksın. Daima mı? Hayatının sonuna kadar. David... O halde bunu parmağıma takabilirsin. O da ne? Yüzük. Bu yüzüğü bir yerde görmüştüm. Hı, tabii sen satın almıştın bunu. Benelo. Elenin yüzüğü bu. Artık değil. Radyo tiyatrosu saatimizde... ...Sevgili Hırsız oyunumuzu dinlediniz. <gülüyor>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 S George müfit Giber <Gülüyor>